Merhaba, önceki videolarda Mekke'nin tarihinden, Arap kavminden, Samilerden, Asabiye sisteminden, İbrahim peygamberden, İsmail'den birçok şeyden bahsettik fakat İsrailoğullarından ve İsrailiyattan hak ettiği kadarıyla bahsedemedik ve bu konu eksik kalmasın istedim zira İsrailiyatı bilmek bir bağlamda İslamiyeti bilmektir ve Yahudi inancının Arap topraklarına ne şekilde sirayet ettiğini bilmeden İslam tarihinden bahsetmek eksik olacaktır. Bu arada bir Müslümana göre İslamiyet'te veya Kur'an-ı Kerim'de önceki kitaplardan birtakım ayetlerin bulunması veya aynı hikayelerin İslamiyet'le beraber tekrar edilmiş olması bir problem değildir. Zaten İslamiyet önceki kitapların da Allah tarafından yollandığını iddia eder. Yani İncil, Zebur, Tevrat bütün bunlar aynı Allah tarafından yollanmışlardır ve Kur'an'da en son gelen ve bütün bu kitapları tasdik eden tamamlayıcı bir rehberdir. Hatta İslam eğer Kur'an'da önceki kitaplarda da olan bir takım hikayeler varsa demek ki bu hikayeler gerçekten de yaşanmışlar. Zira... Ruhban kesim bu eski kitapları tahrif etti, değiştirdi, olmayan şeyler kattı ve olanları da çıkardı. Bu yüzden de önceki kitaplarda tam anlamıyla hakikati bulmak imkansızdı. Ama eğer Kur'an'da aynı hikaye yer alıyorsa demek ki bu gerçektir zira Allah yalan söylemez. Bu yüzden de eğer eski kitaplarda yazan ama Kur'an'da yazmayan bir şey varsa onun doğruluğundan emin olmak zordur. Aynı şekilde Kur'an'da yer alan ama eski kitaplarda yazmayan bir şey varsa bu durumda referans Kur'an'dır. Zaten her halükarda Kur'an en doğru ve en tam metindir. Ama tabii bir Hristiyan veya Yahudi bu iddiaya güler. Zira kimse kendi kitabının tahrif edildiğine inanmıyor. Tıpkı Müslümanların da Kur'an'ın tahrif edilmediğine inandıkları gibi. Ve aynı şekilde kimse ''Ya benim dinim bozuk da başka dinler daha doğru.'' diye düşünmüyor. Zaten öyle düşünselerdi o dine inanmış olmazlardı. Öncelikle bizler Yahudilerin tek tanrıya inandıklarını varsayıyoruz ki onlar da öyle iddia ediyorlar ve monoteizm dendiğinde Hristiyanlık, İbrahimi inanç ve İslamiyet akla geliyor ama bu pek de doğru değil. Tamam Yahudiler esasen tek bir tanrıya tapmışlardır ama bu tanrı Kur'an'daki Allah'la pek de uyuşmaz. Tevrat'a ve sonraki peygamberlere gelen diğer kitaplara bakıldığında yani Musa'dan itibaren bütün Yahudi metinleri incelendiğinde Yahve veya Yehova adıyla karşılaşıyoruz. Ve bu baş tanrıyı ifade ediyor. Tıpkı İslamiyet'teki Allah gibi. Ama o her şeyi gören, her şeyi duyan, her şeye kuvveti yeten bir tanrı değildi. Daha ziyade yardımcı varlıklara muhtaçtı. Bu yüzden de Lut kavmini helak etmeden evvel bir takım varlıklar göndermek zorundaydı. Bunlar eloh veya elohim diye ifade edilirler. Ayrıca Yahudiler en başında şeytani varlıkların yani başka başka tanrısal ruhların da var olduğunu düşünmüşlerdir. Ama zamanla Yahudilik tek tanrıcı bir hal almıştır. Geçen birkaç asır esnasında bu yardımcı varlıklar melek haline gelmiş ve Yehova da tek başına bırakılmıştır. Ve Maimonides zamanında bir takım eklemelerle artık Yahudiliğin tek tanrıcı bir inanç olduğu fikri kanıksanmıştır. Bu arada Yahudilik derken Museviliği de kastediyorum ki zaten aralarında köken bakımından bir fark yoktur. Museviler Musa'yı takip ederler İsrailoğulları ise İsrail soyundan gelmişlerdir. Zaten anlatacağım. Özetle Yahudi kitapları öyle tevhidi savunan ve tam anlamıyla tek tanrıcı diyebileceğimiz bir yapıya sahip değillerdir. E, Hristiyanlık da keza teslis inancına sahiptir. Baba, oğul, kutsal ruh her ne kadar bu üçünü tek bir tanrı gibi görseler de bu tanrı üç forma bölünmüştür. Yani bugün bir Hristiyanla tartıştığınızda işte bir çarpı bir çarpı bir eşittir bir yani üç farklı bir yine bir edebilir veya güneş hem katıdır hem sıcaklık yayar hem de ışık yayar. Yani tek başına üç tane forma sahiptir gibi açıklamalar yaparlar. İşte bizim tanrımız da hem babadır hem oğuldur hem de kutsal ruhtur. Ama bakıldığında bu tam anlamıyla tevhid değildir. Dolayısıyla elimizde kala kala İslamiyet kaldı. Zira ne Hristiyanlık ne de Musevilik tam anlamıyla tevhidci değil. Her bakıldığında İslamiyet'te de melekler var ve melekler bir tanrıdan farksızlar. Bir tanesi ölüm meleği, diğer melek doğa olaylarıyla uğraşıyor. Öteki vahiy getiriyor, bir sürü şeyi kontrol ediyor, kutsal ruh diye ifade ediliyor vesaire. Ama en azından bin defa tanrı tektir, başka bir tanrı yoktur, her şeye kadirdir ifadesi geçiyor. Ama Tevrat'ta veya İncil'de bu türden bir ifade yok. Hatta Kur'an'da Allah her şeyin, bütün alemin, her insanın tanrısı olduğunu iddia ediyorken Tevrat'ta ve diğer Yahudi metinlerinde Yahve ya da Rab İsrailoğullarının tanrısı, Musa'nın tanrısı veya İbrahim'in tanrısı diye ifade ediliyor. Yani şu kişinin veya şu toplumun, bütün dünyanın, bütün alemin değil. Tevrat'taki Tanrı ile Kur'an'daki Tanrı arasındaki bir farka değinmek gerekiyorsa eğer daha yaratılış bölümünde dahi Yahve'nin 7. gün dinlenmeye çekilmesinden bahsedebiliriz. Kur'an bunu Kaf suresi 38. ayette Allah'ın alemi 6 günde yaratmasıyla birebir devam ettirmiştir. Lakin Allah'ın hiçbir yorgunluk hissetmediğini de eklemiştir. Bu arada Yahve ile Elohim arasında bir farkın olduğundan tekrardan bahsetmem lazım. Aksi halde epey karıştırılıyor. Şimdi Elohim ilahlar demektir ve düşmüş melekler, cinler ya da başka başka tanrılar şeklinde yorumlanmıştır. Ama Yahve belli bir karakteri olan ayet gönderen gökten konuşan tanrıdır. Yani baş tanrıdır. Hatta bu yüzden Museviler... İsa'nın gerçekten peygamber veya Rab olmadığından, bir sahtekar olduğundan veya bir mecnun olduğundan bahsederler. Zira İsa çarmıhta ölmeden evvel Eli Eli vaktani" demişti. Yani Tanrım beni neden terk ettin? Ve burada Yahve veya Yehova kavramı yerine Eloh, ilah kavramını kullanmıştır. Demek ki İsa başka bir ilah tarafından veya karanlık kuvvetler tarafından kandırılmış olmalı. Ama tabi bir Musevi'nin veya Yahudi'nin böyle düşünmüş olması gayet normal. Zira İsa'yı idam ettiren kavim zaten bunlardı. Hahamlardı. İsa zaten eğer yaşamışsa bu insanlara karşı mücadele etmişti. Bu yüzden de reddediyor olmaları gayet doğaldır. Hatta Musevi inancına göre gerçek bir peygamber ki o Mesih'tir kıyamet vaktinde gelecektir. Ve şu anda halen daha Museviler başka bir Mesih beklerler ve onca Hristiyan'a rağmen İsa'nın bir büyücü olduğuna, bir sahtekar olduğuna halen daha inanmaktadırlar ve bu yüzden de idamını meşru görmektedirler. Lakin Kur'an'a baktığımızda orada idam edilen kişi İsa değildi. İsa'nın bir benzeriydi. Daha doğrusu oradaki insanlar İsa'nın öldüğünü zannettiler. Ama esasen başka birisi öldü. Ama bunlar bambaşka konular o yüzden şimdilik değinmiyorum. Ayrıyeten bugün Müslümanlar Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in tıpkı Kur'an gibi bir peygambere indirildiğini ve Tanrı'nın sözlerinin bir kitapta toplandığını zannederler. Yani esasında Kur'an neyse nasıl bir kutsal kitapsa önceki kutsal kitaplar da aynı şekilde inmiştir şu kişiye gelmiştir diye düşünmektedirler. Lakin bu da yanlıştır. Zira en basitinden İncil öyle bir peygambere gökten indirilen bir kitap değildir. Tam tersi Hristiyanlar İsa'nın zaten Allah'ın ağzıyla konuştuğunu yani İsa ne söylüyorsa esasında Allah'ın söylediğini bu yüzden de İsa ne söylüyorsa esasında bunun vahiy olduğunu iddia etmekteler. Ki onu da geçtim bugün İncil'i alan ve okuyan herhangi biri zaten İncil'in bir dogmatik kitaptan ziyade roman kitabı olduğunu anlar. Birçok öğrenci birçok havari İsa'nın hayat hikayesini işte İsa şuraya gitti şöyle konuştu şu açıklamayı yaptı şeklinde farklı farklı kaydedildiğini ve İncil'in tam anlamıyla bir fiction haline geldiğini görebilir. Ayrıca İsa öldükten çok sonra Pavlus daha doğrusu Saul birçok mektup yazmış ve Hristiyanlığın itikadını Tam anlamıyla belirlemiştir. Yani bugün bir İncil aldığınızda karşınızda bir tane kitap yoktur. Birçok kitap vardır. Ve bu kitaplardan hiçbiri tam anlamıyla İsa'nın ağzından yazılmış değillerdir. Zebursa şu anda kitab-ı yer alan ince bir kitaptır. Ve bir meleğin gökten Tanrı'nın doktrinlerini getirmesi veya vahiy vermesi gibi bir şey söz konusu değildir. Zebur okuyan herkesin göreceği gibi mezmurlar diye geçer ve tamamen şiir kitabıdır. Hatta tam anlamıyla uzun bir ilahidir. Elimizde bir tek Tevrat kaldı ve Tevrat Musa'ya verilen ilk beş kitaptan ibaret. Buna pentatek yani beşli denmektedir ve Tevrat'ın genel adı toradır yani yasa. Lakin kitab-ı mukaddes'te daha birçok kitap vardır. Ayrıntı vermek gerekiyorsa bugün Tevrat, Zebur ve İncil bir araya getirildiğinde karşımıza 3 kitap değil toplam 66 kitap çıkmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'te 5 tane yasa kitabı, 12 tane tarih kitabı, 5 tane şiir kitabı, 17 tane de peygamberlik kitabı vardır. İncil de bunlar haricinde toplam 27 kitaptan oluşmaktadır. Dolayısıyla bugün kutsal kitap dendiğinde bütün bu kitapların ruhban kesimi tarafından tek bir ciltte düzenlenmiş versiyonundan bahsediliyor. Bu düzenleme ve bilgiyi aktarma usulü ise kabalah diye ifade edilir. Zira kabalah aktarılan demektir ve kutsal kitapta yazmayan ama başka çeşitli kitaplarca nakledilmiş ve korunmuş daha birçok hikaye vardır ve İslam hadislerinde gördüğümüz birçok anlatım da muhtemelen Kabala edebiyatından gelmektedir. Kabala ilmi ana kaynak olarak Talmud'ları kullanmaktadır. Talmud dediğimiz metinler bütünü milattan önce 5. yüzyılda rahiplerin Museviliği dünyevi bir inanç olmaktan çıkarıp uhrevi bir hale getirmek istemeleri, yani yorumlama ihtiyacı duymalarıyla oluşmuştur. Daha doğrusu oluşmaya başlamıştır. Zira Talmud, yaklaşık 1000 yıl boyunca yazılmaya devam edilen ve sürekli ekleme çıkarma yapılan bir külliyattan oluşmaktadır. Babil'e ve Yeruşalim'e ait iki büyük Talmud vardır ve Talmud öğrenmek demektir. İçinde de Mishna yani öğreti ve Gemara yani tamamlanma gibi bölümler bulunmaktadır. Mishna'da Tevrat'tan çıkarılan bazı bölüm ve emirler vardır. Gemara bunların bir tefsiri, bir yorumudur. Bütün bunlarla beraber midraş yani araştırma dediğimiz ayrı bir tefsir yöntemi vardır. Ve midraşlarda bir halaha yani kabul gören anlamında hukuk bölümü, bir de haggada yani söylence dediğimiz öyküler, efsaneler, destanlar ve mitoslar vardır. Ama bütün bunlara rağmen Talmud bir kutsal kitap değildir daha ziyade İslamiyet'teki hadisler gibi ek bir kaynaktır. Zira hem bu kitaplar kutsal kitabın bir yorumudurlar ve kutsal kitaptaki eksiklikleri kapatmak amacıyla ortaya çıkmışlardır hem de Talmud'un kitaplaşması tam anlamıyla İslam hadisleriyle benzer bir tarihe sahiptir. Talmud en başında sözlü gelenekle yani rahibin öğrenciye aktardığı hikayelerle nesilden nesle aktarılan bir yönteme sahipti ve bin yıllık bir süreç esnasında bu sözlü gelenek bütün bir coğrafyaya hakim oldu. Ve ancak bin yıl sonra bütün hikayelerin toplanmasıyla metin halini aldı. Burada karşımıza önemli bir şahsiyet olarak Ezra çıkar. Ezra yani Üzeyir peygamber Pers İmparatorluğu devrinde 1. Artakserxes zamanında önemli yetkiler almış bir din adamıydı. Ve daha sonradan diktatörlük seviyesine kadar yükselecek olan Nehemya ile beraber hem kutsal kitabı tek bir kitap haline getirdi. Yani Tevrat'ı ve diğer kitapları tek bir ciltte toplattırdı hem de Tanrıplarla alakalı önemli çalışmalar yaptırdı. Bakın eğer Musa gerçekten yaşamışsa muhtemelen M.Ö. 1200'lerde falan yaşamış olması lazım. Zaten İslam ansiklopedisi ve daha birçok kaynak da o dönemde yaşamış olduğunu iddia ediyorlar ki bence yaşamadı ayrı konu. Ama eğer yaşamışsa bile Ezra ve Musa arasında 800 yıl var. Yani Tevrat 800 yıl boyunca tam anlamıyla korunmamış. Bir kitap haline gelmemiş. Bu esnada birçok kitap yazılmış, birçok yorum yapılmış ve zaten bu yüzden az önce saydığım 30 küsür kitap meydana gelmiş. Yani şu anda Kitab-ı Mukaddes'te Tevrat Zebur veya başka kitaplardan bahsettiğimizde karşımıza onlarca kitap çıkmasındaki sebep bu. Ha, bu arada kitaplar İbranice dilinde derlendiği için İbranice'den de biraz bahsetmem lazım. İbranice bir orta Sami dilidir ve tıpkı Arapça gibi sağdan sola doğru yazılmaktadır. Ayrıca tamamen sessiz harflerden oluşmaktadır ki Arapça da aynı şekilde bu türden bir yapıya sahiptir. Mesela kalem dendiğinde esas olan klm'dir ve buradan kelam da çıkar. Aynı şekilde İbranice'ye baktığımızda bir kelimenin birçok anlama gelmesi en azından birçok anlamda okunması mümkündür. Bir örnek vermek gerekiyorsa eğer İbranice'de kadoş kutsal demektir ama kadeş dendiğinde kutsanmış olan anlamına geliyor. Ya da kodeş dediğinde kutsal yer Kadaş dediğinde ise o kutsaldı demiş oluyorsun. Lakin bu okunduğunda birçok anlamda okunabilir. Zira o yok, a yok, e yok yazarken k, d, s ve c kullanıyorsun veya h kullanıyorsun. Bu yüzden de bir kelimenin dahi birçok anlamda tercüme edilmesi mümkündür. Bir önceki kelimeye bir sonraki kelimeye bakıp ha galiba burada bunu söylemek istiyor diyorsun ama... Bir önceki kelimeyi de bir sonrakine ve bir öncekine bakarak yazdığından her daim başka bir şekilde yorum yapmak mümkün hale geliyor. İbranicedeki başka bir özellik ise her sessiz harfin bir sayıya denk gelmesidir. Örneğin alef yani a bir, tet dokuz, yot on, kufsa yüz anlamına gelmektedir. Bu harfleri sayıya dönüştürme geleneği daha sonra İslamiyet'te hurufilik anlayışıyla devam ettirildi. Hatta bir kişinin adına veya babasının annesinin adına bakarak kaderini çözmeye çalışmak, bu sayılardan muska yazmak, yıldız falı bakmak, kehanette bulunmak epey bir yaygınlaştı. Ama İbranice özellikle Roma devrinden itibaren artık halk dili olmaktan uzaklaştı. Daha ziyade rahipler tarafından konuşulan ve bir tek alimlerin öğrendiği ender bir dil haline gelmiştir. Zaten bu yüzden kaynaklarda İbranice için Laon hahamim yani alimlerin kullandığı dil ifadesi kullanılmaktadır. Ayrıyeten İbranice pek felsefeye yatkın bir dil olmadığından dolayı genelde kutsal metinlerde dahi hep tekrarlar, şiirler veya tekerlemeler bulunmaktadır. Yani ilk öe, ikinci öe'de de başka sözlerle tekrarlanmaktadır. Bir örnek vermek gerekiyorsa eğer, insan nedir ki onu anıyorsun ve insanoğlu nedir ki ona sahip çıkıyorsun? Bu bazen bir nakarat halini alabilir. Mesela, büyük kralları yenen Tanrı'ya şükredin. Çünkü onun lütfu sonsuza kadar sürer. Ve o çok güçlü kralları yendi. Çünkü onun lütfu sonsuza kadar sürer. Bu türden ayetler okuyanların da göreceği gibi Kur'an'da da vardır. Hatta Kur'an'da bazen bütün bir surenin ard arda tekrarlardan oluştuğu dahi görülmektedir. Bu hem akılda kalıcılığı kolaylaştırır hem de okurken bir şiir hissiyatı uyandırır. Bu sebeple İbranice veya Arapça bir dua dinlendiğinde kulağa hitap eder. Zira melodiktir. Ayrıyeten İbrahimiler en başında söylediğim gibi kendi kutsal kitaplarının kesinlikle tahrif edilmediğine ve korunduğuna inanmaktadırlar. Hatta bununla alakalı epey meşhur bir hikaye vardır. Söylendiğine göre M.Ö. 3. yüzyılda Mısır Firavunu 2. Ptolemeos toplam 12 aşiretten 6'şer kişiyi çağırttırmış ve Musa'nın kitaplarını ve sonraki kitapları Septuaginta adıyla Yunanca'ya tercüme ettirmiş ve toplam 72 kişi 72 gün boyunca bütün bu ayetleri tercüme ederken sonunda görülmüş ki hiçbir tercüme bir diğerinden farklı değil. Yani başka aşiretlerden gelmiş olmalarına rağmen hiçbir rahip, hiçbir alim başka bir meal vermemiş. Zira kutsal kitap o kadar net ve o kadar doğruymuş. Bu yüzden de yorum yapmaya veya başka bir anlam vermeye gerek yokmuş. Yani bakınca bugün bile 10 tane İslam alimini yan yana getir ve her biri tercüme yapsın bambaşka mealler vereceklerdir. Bu açıdan eğer bu hikaye doğruysa gerçekten de bu kitabın korunduğuna dair sağlam bir delil olabilir. Ama bu hikayede bizim dikkatimizi çekmesi gereken başka bir şey var. 72 sayısı. Zira Muhammed peygamberin ''Benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek ve bunlardan biri kurtulacak, diğer 72 fırka cehenneme gidecek.'' şeklinde hadisler naklettiği söylenmektedir. Ama bunlar kitab-ı yazan her şeyin tamamen doğru ve tutarlı olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Zaten dediğim gibi birçok kitap var ve bir kitapta yazan şey başka bir kitapta yanlışlanabiliyor. Tevrat'ın Çelişkileri videomda zaten bunlardan bahsetmiştim ama örnek vermek gerekiyorsa eğer... Örneğin bir ayette bir savaştaki asker sayısıyla alakalı 40 bin atlı vardı diyorsa başka bir ayette 4 bin atlı vardı veya 40 tane atlı vardı diyebiliyor. Ya da bir adamın kendini öldürerek intihar ederek öldüğünü aktarıyorken başka bir ayette o adamın bir başkası tarafından öldürüldüğünü söyleyebiliyor. Bu da muhtemelen sözlü gelenekten kaynaklanmaktadır. Zira bir hikaye kayda geçirilmeyince kulaktan kulağa bir süre sonra 40, 40000 40 bin şeklinde değiştirilmiş olabilir. Ve bütün bunlar esere bir arada toplandığında elbette arada bir takım problemler çıkacaktır. Zaten kitab-ı tarihle alakalı dahi birçok hata vardır, yanlış vardır. En azından abartı vardır ve bunları fark etmek için bir tane bile antik çağ tarihi kitabı okumak yeterlidir. milattan önce onuncu ve dokuzuncu yüzyılda yaşanmış bazı olaylar, Asurla veya Mısırla yapılan bir takım savaşlar kutsal metinlerde iyice abartılmışlardır. Süleyman gibi Davut gibi krallar olabildiğince yüceltilmişlerdir, lakin gerçek tarihte o kadar da kıymetli insanlar değillerdir. Ve Mısırda Firavun, Ra'nın oğlu yani Tanrının tezahürüyken Kutsal bir varlıkken Yahudiler de kendi krallarını peygamber yapmışlardır. Ve tıpkı Mısır'ın 2. Ramses gibi bazı krallar tarafından iyice yüce gösterilmesi ve hatta kaybedilen savaşların dahi kazanılmış gibi lanse edilmesi İsrailoğullarında da devam etmiştir. Ve Yahudiler tam toparlanmışken tam bir krallık kurmuşken Asur İmparatorluğu, Babil İmparatorluğu ve çeşitli imparatorluklar onları köleleştirmiştir. Zaten Babil esareti epey meşhurdur ve Nabonidus devrinde birçok Yahudinin de Arap topraklarına zorla göç ettirildiğinden bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Haliyle bunlar bir arada kalmak ve kuvvetlenmek varken maalesef dağıtılmış, bölünmüş ve yayılmışlardır. Zaten Arap topraklarındaki Yahudi nüfusu da özellikle Medine'deki Yahudi kalabalığı herkesin malumudur. Ve bu da kutsal kitaplarda yazmasa dahi bir takım Yahudi hikayelerinin nasıl olup da İsrailiyattan İslamiyet'e geçtiğine ve hadisler aracılığıyla taşındığına işaret etmektedir. Kutsal kitaptaki propagandalardan bahsetmek gerekiyorsa eğer örneğin Hazreti Süleyman Firavun Şoşenk'in kızını almıştır ve Tevrat'ta Antik Mısır'la alakalı birçok ayet vardır. Birçok Firavun adı, birçok savaş, birçok ayrıntı geçmektedir. Ve Mısır genelde bir tanrının hükmettiği ya da öyle iddia edilen ve son derece zalim, kudretli bir imparatorluk gibi gösterilmektedir. Halbuki o dönemde Mısır 3. Ara dönemdeydi. Yani çöküş çağındaydı. Ve hiçbir firavun o kadar da kuvvetli veya tanrısal değildi. Zaten öyle olsaydı firavun Şoşenk kızını dışarıya vermezdi. Zira Mısır'da kan kutsallığı diye bir şey vardır. Kutsal kan yani kraliyet kanı dışarıya yansıtılmaz zira o kanda tanrısallık vardır. Hatta bu yüzden firavunlar dışarıdan da kız almazlar. Cariye yaparlar ama evlenmezler. Hatta kendi anneleri veya kızları veya kız kardeşleriyle ürerler. Zaten Mısır tarihi videolarımda anlatmıştım. O seriyi izleyenler hatırlayacaktır. Üçüncü ara dönemde hiçbir firavun o kadar da kudretli olmamıştır. Hatta aynı anda dört tane, beş tane firavunun dahi hüküm sürdüğü olmuştur. Zira kraliyet tamamen çökmüştür. Ve Süleyman peygamber de öyle abartıldığı kadar yüce, büyük, sağlam bir kral değildir. Bir beydir yani feodal bir reistir. Zaten öyle olmasaydı Gezer'i yani Gazze'yi fethetmiş olan firavundan kız istemek zorunda kalmazdı. Onun iş ortaklığına muhtaç olmazdı. Ama bizler... İşte Süleyman peygamberin 600 tane karısı vardı cinlere hükmediyordu bütün dünyayı titretiyordu gibi hikayeler duyuyoruz halbuki o dönemde hiç de öyle şeyler yaşanmamış yani bu adam cinlerle veya büyülerle bütün dünyaya hükmedecek ama ufacık bir yerde yaşayacak ve Mısır'dan Asur'dan eman dileyecek onlardan yardım isteyecek ve çok büyük bir krallığa da imza atmayacak lafta kalacak. Yani bu hiçbir kaynakta yazmaz zaten ve o dönemde Asur gibi Mısır gibi Nübya gibi Libya gibi birçok bölgede tarih yazılıyor ve her şey kayda geçiriliyor ama niye ise bütün dünyayı titreten böyle cihan bir imparatorluktan kimse bahsetmiyor. Şimdi burada çok akıllıca davranmaya çalışıp yahu iyi de adam o kadar titretmiş milleti korkutmuş niye yazsınlar ki yani Süleyman diye bir adam var anamızı belliyor falan diyecek halleri yok herhalde değil mi? Bu yüzden de saklamışlardır diyenler çıkar. Lakin iş geldiğinde, Nebukadnezar'a geldiğinde veya Esarhaddon'a geldiğinde bu adam belamızı yaptı diye yazmaktan utanmamışlar. Yani arkadaşlar tarih öyle zannettiğiniz gibi dur kaybettik yazmayalım dur kazandık hadi gidelim şeklinde yazılmıyor. Adamlar kaybettikleri savaşları dahi stellere kaydettirmişler, yazdırmışlar ve sonraki nesillere ibret olsun diye Öğretmişler. Bahsettiğim Yahudi toprakları genelde Filistin ve civarını kapsayan bölgedir ve bu bölge Yahudiler için epey önemlidir. Zira Yahudiler bu bölgeye hakim olmayı takıntı haline getirmişlerdir. Çünkü görüldüğü kadarıyla eskiden beri Filistin'de Samiler yaşıyordu. Bunların ekseriyeti Kenan kabilesinden geliyordu ve hem Fenikeliler hem Batı Ürdün nüfusu yani asıl Kenanlılar hem de buraya sonradan göç etmiş olan amonitler, morabitler, edomitler ve İsrailliler olan İbraniler bunlardandı. Fakat İsrailliler bu bölgenin asıl sahibi değillerdi. Zaten Amarna mektuplarında da hirasladığımız kabiri veya habiru ifadesi esasen gezginler demektir ve bu da Kenan topraklarında milattan önce 2000'lerden beri hem asıl Kenanlılar hem de sonradan gelmeler şeklinde ikiye bölünmüş bir toplum olduğunu göstermektedir. Yani bir grup yerleşik hayata adapte olmuşken, orada artık ev sahibi konumuna gelmişken, diğer bir grup adeta bedevi gibi bir oraya bir buraya göçmek zorunda kalmıştır. Ve bu göçebelik takıntısı kutsal kitapta, Tevrat'ta dahi Habil ve Kabil hikayesiyle aktarılmıştır. Hikaye şöyle, Adem peygamberin Habil ve Kabil adında, İki evladı olur. Bunlar iki kardeştir ve biri yerleşik hayata geçmiş, hayvancılıkla, tarımla uğraşmaya başlamış, diğeri ise avcılıkla meşgul olmuştur ve Yahve bir gün onlardan adak bekler. Habil en iyi hayvanlarını suna getirir ve onları kurban eder. Kabil ise meyveler, sebzeler ne topladıysa onları getirir ve Yahve Habil'in kurbanlığını kabul ederken Kabil'in kurbanlığını kabul etmez. Yeterince düzgün bulmaz ve Kabil kıskanmaya başlar. Kardeşini öyle kıskanır ki en sonunda onu öldürür. Böylece yeryüzündeki ilk cinayet işlenmiş olur. Devamında da Tanrı Kabil'i göçebe olmakla cezalandırır. Ayetlerde bu açıkça yazar. Kabil her gittiği yerde başkalarının onu avlamasından korkup sürekli yer değiştirmek zorunda kalacaktır. Eh işte bu hikaye muhtemelen bir aşağılık kompleksinden kaynaklanıyor. Zira Yahudiler Süleyman peygamber ve Davud peygamber zamanı haricinde hiçbir zaman tam anlamıyla toplum olmayı ve kraliyet kurmayı başaramamışlar. Hep başka toplumların başka kavimlerin altında esaret altında yaşamışlar, köle edilmişler veya dışlanmışlar. Yani Babil'den sonra dahi asker olmaları veya politikacı olmaları engellenmiş. Ki bunlar antik çağlardaki en önemli mesleklerdir. Eh Yahudiler bu işlerle uğraşamayınca mecburen ticaretle, alım satımla ve bu türden şeylerle uğraşmaya başlamışlar. Ardından da kuyumculuğa ve borsaya atılmışlar. Zaten bu yüzden hani hesap kitap yapmaya, ticaret yapmaya veya Para işlerine kafaları basıyor. Bu arada bu yersiz yurtsuz kalışın diğer bir temsili de Tevrat'ta Yakup ve Esav arasındaki mücadele ile tekrardan sembolize edilmiştir. Bilindiği gibi İbrahim'in İshak ve İsmail adında iki evladı vardı. Ve İsmail daha önce anlattığım üzere Arap topraklarına gitmek zorunda kaldı ve orada cürhümilerle bir takım bağlantılar kurdu ve Arapların atası oldu. İshak İbrahim'in yanında kaldı ve İshak'ın Yakup ve Esav adında iki tane evladı oldu. Hatta bugün eğer İbrahimilerde gerçekten üç tane ata kabul edeceksek önce İbrahim sonra İshak en sonda Yakup gelir. Ama kutsal kitabın bile açık açık naklettiği üzere Yakup her türlü hile ve düzenbazlıkla sinsiliğiyle dikkat çekmektedir. Ve Yakup sürekli oradan oraya göç etmiş, kimi gördüyse dolandırmış bu sayede birçok mal mülk edinmiş ve hatta bir gün ya bir melekle ya da Tanrı ile güreşip galip gelmeyi başarmıştır. Bu olaydan sonra da Yakup İsrail yani Tanrı ile güreşen adını almıştır. Bugünkü İsrailoğulları da İsrail'in soyundan geldiklerine inanmaktadırlar. Nasıl ki İsrail kendine bir yurt edinmek için yollara düştüyse İsrailoğulları da o yurdu Fırat ve Dicle arasındaki topraklarda bulmuşlardır. Bayraklarında bile bu görülebilir. İsrail bayrağındaki iki mavi çizgi bu iki nehri temsil etmektedir. Ortadaki yıldızsa İsrail ülkesidir. Diğer bir ifadeyle kutsal topraklardır. İbrani hikayelerine bakıldığı zaman hep bir göç var. Ki bunlardan en meşhuru Musa peygamber devrinde olandır. Musa peygamber inanca göre 40 bin köleyle 40 yıl boyunca bir yurt aramıştır. Çölde, dağlarda, etrafta sürekli yerleşecek bir yer bakılmıştır. Yani İsrail'de aynı şey, İsmail'de aynı şey, Musa'da aynı şey veya Kabil'de aynı şey. Şu yer yurt bulamama, bir türlü adam akıllı bir yere yerleşememe hep 50 yılda, 100 yılda bir göç etme problemi adamlarda ciddi bir kompleks yaratmış. Ki Musa peygamber devrindeki göç de esasen ne kadar doğru Allah bilir. Yani İslami kaynaklarda Musa'nın mücadele ettiği Firavun için 2. Ramses ifadesi kullanılmaktadır. Ama 2. Ramses 66 yıl boyunca başta kalmış ve en sonunda yaşlanmaktan ölmüş bir adamdır. Ve 2. Ramses devrinde de hiç öyle 40 bin 50 bin kişinin isyan çıkardığı, göç ettiği, kaçtığı, veya yedi büyük felaketle imparatorluğun dağıldığı söylenmez. Zaten 2. Ramses öyle sular altında milleti kovalıyorken boğulan ölen bir adam da değildir. 3000 yıllık Mısır tarihinde tek bir firavun boğularak hayatını kaybetmiştir. O da Sezar ve Kleopatra zamanında yani önce 40'lardaki son Ptolemeos'tur. Ayrıyeten Musa'nın hayat hikayesi de daha önce yaşamış olan Kral Sargo'nun hayat hikayesiyle birebir benziyor. Yani daha bebekken sepete koymalar, nehirde yüzdürmeler, sonra bir kraliçe tarafından bulunmalar. E bakıldığında bu durumda İsrailoğulları zaten meşhur ve eski olan bir hikayeyi başka bir figürle, başka bir karakterle kendi tarihlerine entegre etmiş olabilirler. Ayrıca Mısır'dan çıkış da eğer yaşanmışsa dahi öyle 40 yıl falan sürmedi. Tam tersi Yahudiler... Milattan önce 900 kadar tam anlamıyla bir yer yurt sahibi olamamışlardı ve eğer bu hikaye gerçekse bu durumda 1200'lerden 900 kadar yani 200 yıldan fazla bir süre bu adamlar hep göçebe yaşamışlar. Dolayısıyla zaten aktarılanlar gerçek tarihle uyuşmuyor. Ama daha fazla ayrıntı vermeyeceğim zaten bunlardan Mısır tarihi videolarımın 4. ve 5. bölümlerinde teferruatıyla bahsetmiştim. Görüldüğü kadarıyla İsrailoğulları bu 200 yıllık süreç esnasında başka imparatorluklarda, başka kavimlerde yaşamışlar. Ya sığınmışlar ya gündelik işçi olarak çalışmışlar ya da herhangi bir tarafları olmadığı için yeri geldiğinde yargıç yapılmışlar. Hatta o dönemlerle alakalı Yahudi kaynakları zaten bu sebeple hakimler başlığında toplanmıştır. Ama görüldüğü kadarıyla İsrailoğulları bu 200 yıllık sığınma esnasında içinde bulundukları kavimlerden pek de haz etmemişler. Hatta en çok Filistin bölgesinde yaşamış olduklarından Filistin kavmine oradaki hakim güruha nefret duymuşlar ve Filisti kavramını bir küfür anlamında kullanmışlar. Hatta 17. yüzyılda hemen hemen bütün rahipler ve kohenler Filistiyi avam anlamında kullanmışlar ve göte dahi eğitim Filistiği'si diyerek cahile yeni bir tanım getirmiş. Ve zaten Filistin kavramı da o kadar eskiye dayanmaz aslında bakıldığında bu isim ilk önce Herodot'ta geçer ve o da Muhtemelen milattan önce 13. yüzyılda Büyük Deniz Kavmi istilasıyla o bölgeye yerleşmiş olan Filistililer diye ifade edilen başka bir kavimden bahsetmektedir. Bu Filistinlilerle alakalı elimizde net bir kaynak yoktur ama Sami kavimden olmadıkları bellidir. Filistin Kenan diyarı diye ifade edilir ve Kudüs Kenan'a itaf edilen bir isimdir. Ayrıca Kudüs'ün diğer bir adı da Ariel'dir ve bu isim Işaya peygamber tarafından verilmiştir. Anlamı da Tanrı'nın aslanıdır. İbraniler için önemli olan diğer bir bölge ise Lübnan'dır ve Lübnan kar dağı demektir. Zira Filistin çevresinde kar yağan tek bölge orasıdır. İsrail oğulları için bölgeler önemli zira onlar ahiretin bu dünyada kurulacağına inanmışlardır. Yani öldükten sonra başka bir alemde değişik bir boyutta tekrardan kalkacağız diye düşünmüyorlar. Tam tersi her şey bu dünyada kurulacak. Mesela Yosafat Vadisi epey geniş ve büyük bir vadiymiş. Bu yüzden de mahşerin orada toplanacağı yani öldükten sonra herkesin orada diriltileceğine inanmışlar. Ayrıyeten çöplerin ve leşlerin yakıldığı ateşli vadi yani Gehinnom daha sonra cehennem haline gelmiş. Benzer daha birçok şey İslamiyet'e kadar yansımıştır. Örneğin kan içmek veya kanlı bir şey yemek haramdır. Zira kan, can demektir, ruh demektir. Bu ifade kutsal kitapta birçok defa vurgulanmıştır. Ayrıca Yahudilerde çizimler, putlar, heykeller haramdır, yasaktır, şirk koşmakla eşdeğerdir. Bu yüzden de örneğin Roma esareti altındayken Roma paralarını kullanmamışlardır. Zira paranın üstünde Sezar'ın resmi vardır. Ya da Roma bayrağında kartal figürü olduğundan dolayı Roma bayrağı ile Yahudi bölgesine girmek yasaktır. Ayrıyeten bir gün Yahudiler Herodas'ın sarayını yakmaya kalkmışlardır. Zira sarayda hemen her duvarda geyikler, köpekler veya kartallar gibi semboller bulunmaktadır. Yine kutsal kitapta heykellerden, putlardan nefretle bahsedilmektedir ve bu türden kayıtlar nispeten gençtir. Zira en başında anlattığım üzere eskilerde Yahudiler de putperest gibi yaşıyorlardı. Ama zamanla tek tanrıcı veya tevhide yakın bir tavra geçtiler ve öncü haline geldiler. Bu devirle beraber Yahudiler özellikle kendi itikatlarını belirlemiş ve peygamberlikle alakalı da son noktayı koymuşlardır. Şöyle söyleyeyim, Yahudilere göre peygamberlik çağı kapanmıştır. Başka bir peygamber gelmeyecektir. Zaten bu yüzden İsa Mesih'i de kabul etmemişlerdi veya Muhammed peygamberi peygamber saymamışlardı. Onlar bir Mesih'in geleceğine inanmışlar ve bu Mesih'in de kıyamet vaktinde geleceğine iman etmişler. Ki bu kıyamet vaktinde gelecek olan Mesih inancı da İslamiyet'e Mehdi şeklinde sirayet etmiş. Zaten bu yüzden Yahudiler Muhammed peygambere karşı epey bir mücadele etmişlerdir. Zira onlar bir tek kıyamette gelecek olan bir Mesih'e değil aynı zamanda bu Mesih'in Yahudi soyundan gelmiş olacağına inanıyorlardı. Ve Muhammed peygamber bir Arap'tı ve kıyamette gelmemişti. Bu yüzden siyer kitaplarında, hadislerde hatta Kur'an-ı Kerim'de dahi Yahudilerle alakalı epey aşağılayıcı ifadeler vardır. Ve Yahudiler neredeyse baş düşman yapılmışlardır. Yine Yahudiler köpeği pis bir hayvan addetmişlerdir ve evlerine köpek sokmazlar. En azından gerçekten dini yaşayan mümin takılanlar yapmazlar. Ki bu da İslamiyet'te Şafii mezhebinde görülebilir. Ama bu benzerlikler Kur'an'ın veya İslamiyet'in tamamen Yahudilerden alıntı olduğu anlamına gelmez. Ki öyle olsa dahi zaten Kur'an ve İslamiyet gerçek Tevrat'ı veya gerçek dini devam ettirdiğini iddia eder. En başında konuşmuştuk ve kesinlikle Allah ve Yahve arasında bir ayrım yapmak lazımdır. Zaten Yahve adı, Esmek kelimesinden türetilmiştir zira Yahve Tevrat'ta yazdığına göre hem Firavun'un ordularını hem de birçok düşmanını esen rüzgarlarla kasırgalarla yok etmiştir. Bununla beraber Yahve gök gürültüleriyle konuşan şimşekler gönderen ya da bir bulut içinde gökyüzünden yeryüzüne inen ve daha sonra tekrardan bulutların üstüne çıkan bir varlıktır. Bu yüzden gökte gezen tanrı diye de tercüme edilmiştir. Yahve genelde Sina dağında, Kenan diyarında ve belli başlı bir takım kutsal mekanlarda bulunduğundan dolayı ve sadece İsrailoğulları ile konuştuğundan dolayı mahalli bir tanrı halini almıştır. Ve Yahve kesinlikle Hristiyanlık'taki baba tanrı ile uyuşmaz. Zira Hristiyanlıktaki Baba Tanrı bir kurtarıcılıktan, bir şefkatten, bir cennetten bahsederken Tevrat'ta buna dair hiçbir işaret yoktur. Hatta genellikle Yahve katliam yapmayı, adam öldürmeyi, yeri geldiğinde bütün bir toplumu katletmeyi ve oraya yerleşmeyi yani gasp etmeyi öğütler. Ayrıca yeni ahitteki Tanrı İsa aracılığıyla konuşan veya vizyonlar gösteren daha babacan bir Tanrı iken Yahve'ye baktığımızda peygamberleriyle dahi bir şiddet halinde konuştuğuna rastlıyoruz. Yani ya şimşek çaktırıyor ya yanan bir çalılıktan bağırıp çağırıyor ya gökyüzünden yanında iki tane keruvla yani melekle ya da alevli bir bulut içinde enteresan bir vaziyette iniyor veya dediğim gibi gök gürültüleriyle, volkan patlamalarıyla, şimşeklerle derdini anlatıyor. Hatta bu yüzden Herman Gankel eğer antik Yunan Yahve ile tanışsaydı onu Ares'e benzetirdi. Zira Yahve bir savaş tanrısından farksız değil. Gibi bir ifade kullanmıştır. Ve Tevrat'ı okuyan herkes de bunları görebilir. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.